Peygamber Efendim buyuruyor, müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Sırrı sakati hadis okutuyordu. Bu hadisi okudurken, müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. O sırada bir talebe geldi, üstad dedi, Sin mahalle yandı dedi. Saadetsin ev kurtuldu, gerisi hepsi yandı dedi. O zaman sırrı sakati, elhamdülillah diyor. Otuz sene bir dostuna da, o günün tövbesi içindeyim diyor. O gün diyor, kendimin yanmamasını sevindim, Evi yananlar hatırıma gelmedi. Demek ki İslam bizden dikkati kalp istiyor. Hassas bir gönül istiyor. Cenab-ı Hak nasıl bu hassas gönlü bir tarif ediyor? İnsan suresinde kendileri muhtaç olduğu halde yoksula, yetime ve esire verirler. Verirken de onlardan bir mukabele beklemezler. Sizden bir teşekkür etmenizi beklemiyoruz derler. İstemiyoruz sizden bir teşekkür derler. Yani o teşekküre katlanmayın derler. O teşekkür zahmetine girmeyin derler. Gerekçe bildirirler. Abu Sen Kamperi'yle biz o sert musibetli, mukassi, sakıcı, daraltıcı günden korkarız derler. O kıyamet gününün şerrinden korkarız derler. Onun için bu yoksula, yetime, esire kendileri muhtaç olduğu halde onlara ikram ediyor. Cenab-ı Hak da onların gönlülerine ferahlık verir, o günü, o kıyametin şerrinden onları korur buyruluyor. Merhamet müminin tabiata asliyesidir. Merhamet sende olanı, onda olmayanı senin ikram etmendir. Yani onun eksikliğini gönül huzuruyla telafi etmendir. Gönül huzuruyla telafi etmendir. Onun sevinciyle sevinmendir. Onun ızdırabıyla senin muzdarip olmandır. Bugün ise bu manevi meselelerde imanı kaybedenler hususunda merhametin daha da artması lazım. Yani daima toplumdan bir mümin sorumludur. Toplum eğer imanı kaybediyorsa benim mesuliyetim nedir? Allah Resulü kıyamet günü bana serzenişte bulunur mu? Bugün hidayet bekleyen çok insan var. Cenabı Hak fesli bir kul hayrat buyuruyor. Hayır işlerinde yarışın buyuruyor. İnsan hayır işinde yaptığını az görecek. Yarışın buyuruyor Cenabı. Yine Cenabı Hak kamil insan modeli bildir, O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Darlıkta da harcarlar. Darlıkta efendimiz sirke ne büyük bir nimettir buyuruyor. Fakat darlıkta onu buyuruyor. Bolluktaki bir insanın sirke ikrametine büyük bir nimet değil. Darlıktaki insanı bu. Öfkelerini yutarlar. Öfke bir cinnettir. Ağzını, diline hakim olamaz, kalbine hakim olamaz. En büyük meziyet tahsil o öfkeyi yutabilmek. Karşısının kalbine bir diken batırmamak. ağzından bir rahmet tevzi etmesi, rahmet saçması. İnsanları affederler. Affetmeye mecburuz. Affede affede affedilmeye layık hale gelmemiz lazım. Bir Müslümanlar aramızda burudet olmayacak. Cenab-ı Hak Eğer Müslümansanız diyor. arazı düzeltin buyuruyor Cenab-ı Allah da güzel davranıyor. Bunları muhsinler sever buyuruluyor. İhsan eden bir mümin olabilmek. İkram eden bir mümin olabilmek. bir mümin olabilmek. Şadi Şirazine güzel bir şey var. Hak dostları kimsenin alışveriş yapmadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani kimsesizlerin yanı başında olurlar. Onların derdini paylaşırlar. Yani dramların ve matemlerin civarında olurlar. Belli asıl ayette arzu edilen can ve nefsin ve malın nefs'e ait değil, Allah'a ulaşmada bir vasıta olduğunu idraki içinde bir mümin olabilmesi. İşte onun için sahibi bunun derdindeydi. İşte Hz. Ömer radıyallahu geceleri erzak taşırdı. Eğübel Ensari Hazretleri iki sefer insanların hidayet için 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a geldi. Muhtacı red yok İslam'da. Hidayet bekleyene ona elinden gelen gayreti göstereceksin. Ve ise Efendimiz taşlandı, bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Izdarabı hafifledi bitti. Bir Yahudi çocuğu Müslüman oldu, Efendimiz sevindi. Bir kişi daha kurtuldu buyurdu. Yani müminin sevinci burada olması lazım, hidayette vesile olmadı olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bizden onu istiyor. Yercünü Allah'ın şahitlersiniz buyuruyor. Biz bir vasat ılımlı, hayre teşne ümmet olarak yarattık, yani Allah'ın şahitlersin buyuruyor. En mühim Allah'ın şahidi peygamberler. Peygamber buyuruyor, benim ümmetim diğer ümmetleri Allah'ın şahitleridir buyuruyor. En mühim şahit olabilmek Allah'ın hidayetini, Allah'ın kulların hidayetine vesile olabilmek. Bu da neyle olur bir İslam bir Müslüman vicdanını ve bir Müslüman kimliğini ve bir Müslüman karakterini teşhir etmekte mümkün. Kalpler daima bir rahmet tevzi edecek. Her varlık şefkate muhtaç. Kul merhametli olacak. O kul üzerine Cenab-ı Hakk rahmeti tecelli Kul daima düşünecek. O insan sakat Cenab-ı Hak sakat yarattı. Ama yarattı. Benim ise gözüm görüyor. Benim sakatlığım yok. Demek ki onu bana emanet kıldı. Demek ki Cenab-ı Hak onu bana zimmetledi. İslam hodgam insan istemiyor. oportunist bir insan istemiyor. Menfaat peres bir insan istemiyor. Mümin diğer gem olacak. Her davranış İslam'ın güler yüzünü gösterecek. Allah'ın verdiği nimetleri, millîse hidayet nimeti onları paylaşacak. Ayet-i kerimede bu zagar cehennemine girenler var. Bu cennete girenler günahkarlara uzaktan sesleniyorlar. Siz şu yakıcı ateşe sokan nedir diyorlar. Müddessir suresinde. Siz şu yakıcı ateşe, şu ızdırap nedir ateşe sokan nedir diye uzaktan uza sorarlar. Onlara cevap verirler. İlk cevap biz namaz kılanlardan değildik. Allah'ın bu kadar nimetlerine karşı bilgahane kalabilmek. Cenab-ı Hak istiyor kulu ile beraber secdiyet etme yaklaş buyuruyor. Kul ona uzaklaşıyor. Biz namaz kılanlardan değildik derler. İkincisi bu da merhamet fukarası olduğunu bildiler. Biz yokluğu doyurmuyorduk diyorlar. Afrika'daki bir insanın hissiyatını duymuyor onu. Ya yani bir muzderibin bir yoksun durumunu hissetmiyor. Biz yoksulu doyurmuyorduk diyor. Yalnız kendi menfaatimizde her şey. Sanki her şey bizim için. Gafletle dalanlarla da beraberdik diyorlar. Uydum kalabalığa diyorduk. Selde suyundan küçükler gibi. Hangi girdapta mahvolacağı yok olacağı belli değil. Gafletle dalanlarla beraberdik. Ahirete inkar eden duruma geldik. Ölümde geldi çattı diyorlar. Geriye dönüşte yok. Yeni bir sahne Fatır Suresinde Cehennem'dekiler diyor Ya Rabbi bizi çıkar diyorlar. Çıkarsana güzel bir kul olalım diyorlar. Cenab-ı şey soruyor. Dünyada düşünecek kadar zaman vermedik mi? Niye geldin? Niye yaratıldın? Kimin mülküne? Yolculuk nereye? İkincisi bir peygamber gelmedi mi? Evet Ya Rabbi düşünecek kadar bir ömürde verdin zaman da ben peygamber de geldi Bak gafil kaldık. Zaten geriye dönüş olsa imtihan olun mantığı da kalkar. Değişen bir şey yok. Velhasıl ömür en mühim bir sermaye, uzunluğu ne kadar üzerine metrajı yazmayan bir makara gibi, nerede kopacağı belli değil.